Radyo Tiyatrosu Üçüncü Kurşun Yazan Yohannes Henry Çeviren Fethi Dostdoğru Konyanlar: Albert Brek, Ulvi Uras, Komiser Boyer, Zihni Küçümen, Harry Zeki Alasya, Bayan Lens ve Diana Filiz Toprak, Edwar Schmidt ve Bay Lehmann, Ahmet Gülhan, Bayan Lehmann, Suzan Ustan, Wylieer ve Grabowski Selami Üney, Donat Ercan Yazgan, Yansen Ali Yalaz, Viktor Metin Akpınar. Alo. Polis komiserliği değil mi? <gülüyor> Bir baskına uğradım. Üzerime ateş ettiler. Hemen gelin. Adım Albert Breck. Iğlamur yolunda dokuz numarada oturuyorum. Bay Breck şimdiye bütün başınızdan geçenleri olduğu gibi bana anlatınız lütfen. Büyük tehlike atlattım bay komiser. Durumum çok... Çok tehlikeli. Neden Bay Brek? Efendim. Elim bahçesine girerken bir de beri üzerime ateş ettiler. Çok yakından. Bahçenizdeki yolun üzerinde mi bulunuyordunuz? Evet. Silah atan adam bir Bayan Köster'in bahçesindeki çitin arkasında gizlenmiş olmalı. Herhalde daha uzakta olamaz. Bunu böyle kabul etmemiz için bir dayanağınız var mı? Ne gibi? Yani kesin olarak size Bayan Köster'in bahçesinden silah atılmış olması için. Ben belki silah oradan atılmıştır dedim. Yoksa demedim ki. Niye orası öyle? Bayan Köster çok nazik bir komşumuzdur. O yaşlı hanımı burada herkes sever. Valla sever biliyor musunuz? Sanıyorum ki bana çok değer verir. Bunu pek açığa vurmasa da eh. Ne de olsa yakın komşumuz. Ve etrafımızda çeşitli insanlar oturuyor. Peki evinize nereden geliyordunuz Bay Break? Yenice kadar uzanmıştım. Ben yürümesini severim. Gezdikten dönüyordum. Bu kadar geç saat değil mi? Her gece bu saatlerde dolaşmak halindimdir Bay Komiser. Her zaman böyle yalnız mı dolaşırsınız? Evet yani her zaman Tabii ahbaplarım da vardır elbette. <gülüyor> Fakat yalnız da bayılırım. Yolda hiçbir şey sezmediniz mi? Yani hayır. bir kimsenin sizi izlediğini filan? hayır iyi bakmamız. Her şey her zamanki gibiydi. Bu saatte malimiz ölü gibidir. Bütün perdeler kapalıdır. Pek pek peki bir köpeğin haladığı olur. He. Ha. Şimdi... ...her tarafta ışıklar yanmış. Pencereler açılmış. Hatta kapı önlerine çıkıp bakan var. Tabancası sizlerin duydukları için tabi. Bugüne kadar buralarda hiç rahat olmamıştır. Halbuki kişiden... ...bizden bile böyle hem de üstelik bana ateşi pelerine ne dersiniz? Bu evde yalnız mı oturuyorsunuz Bay Breach? Evet. Sizi soymak niyetiyle silah kullandıklarına ihtimal verir misiniz? Yok canım zengin bir adam değilim ki. <gülüyor> Çalıştığım yerde de maaşım yüksek değil... ...mesuliyetim büyüktür ama Evde saklı saklağızıyla falan da yok. Zaten bütün ev hemen hemen gördüğümüz kısımdan ibaret. Bay komiser rahmetli babam ölmeden evvel... ...büyük konağımızı kardeşim Viktor'a bırakın. Öyle saraya uğurusunu andıran bir yeri soymak için cinayeti göze almak peki değerde ama burası... Ha, ...peki kardeşinizle aranızda anlaşmazlıklar var mı? Bu da nereden hatırınıza geldi? Hani bir ipucu yakalamaya çalışıyordum da... ...hayır, kardeşim bu meselede söz konusu olamaz. Şüphe ettiğiniz herhangi bir kimse var mı? Bu olay benim için tam manasıyla sürpriz oldu. Üstelik her taraf öyle sükunet içindeydi ki... ...tam o sırada dalmış aya bakıp duruyordum... Ay'a ilk yapılacak yolculuk için şimdiden sıraya girip yazılan insanlar olduğu hatırıma gelmişti nedense Acaba hangi yakla hizmet ediyorlar diye düşünmeye başlamıştım Şimdi de acaba kurşunu kim attı diye düşündünüz bakalım <gülüyor> Bütün düşmanlarma kafamda geçit izmi yaptırdım ama Demek düşmanlarınız var öyle var mi? Sanki sizin yokun bay komiser her insanın da düşman da olur herhalde Fakat sizi öldürmek istediler bay Brecht böylesine düşmanlık pek olağan değildir Yoksa düşmanlarınızın çoğundan böyle bir şey bekler misiniz? Hiçbirinden beklemem tabi Sakın siz bir yanlışlığın kurbanı olmayasınız. Yanısık mı bildiniz? Öyle ya belki biri yanılmış sizi başkasına benzettik olabilir. Hayır imkansız kansız. E bunu nasıl kestirebiliyorsunuz? Biliyorum. Nereden biliyorsunuz? Lütfen söyler misiniz Bay Çünkü... ...ay ışığı olduğunu size söylemiştim. Evet. Ben aydınlık tarafta duruyordum. Silah atan da olsa olsa iki adım ötede... ...pusu kurmuştu. Peki şüphe uyandıran hiçbir şey göremediniz mi? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Her şey tepeden oldu. Ben... ...hedef olarak kullanılmaya alışık değilim ki... ...hiç değilse kurşunlara hedef olmamıştım. Burada evin içinde bir değişiklik göremediniz değil mi? Hayır. Fakat ben gezinti değilken eve birisi girmiş olabilir... ...kapıları kilitlemek hiç adetim değildir. Üstelik daha de çıktı. Neden kilit altında oturayım bay komiser? Buna hiçbir sebep görmüyorum. E fakat görüyorsunuz ki bunun için sebep varmış demek. E, nasıl bir şeyler bulabildin mi Harry'i? E, bu kurşun kovanlarını buldum komiserim. Hmm. harca alem kalibre... Peki bu kovanlar neredeydi? Komşunun bahçesinde çiğitin hemen yanında. Bayan Köster'in çitinin yanında. Bakın size söylediğim gibi çıktı bar komiser. Başka ne buldunuz? Hiçbir şey. Yalnız Bayan Köster'in hizmetçisi Bayan Lenz'i alıp buraya getirdim. İsmim Erika Lenz. İfade vereceğim efendim. Ben gördüm. Neyi gördünüz Bayan Lenz? Buna şöyle oturunuz. E, silah atıldığı sırada pencere önündeydim. Neden pencerede duruyordunuz? Yoksa daha evvel bir şey mi işitmiştiniz? E, hayır, uykum kaçmıştı. Sanki bir şey olacağı içime doğmuştu. Bay Brek'in eve yaklaştığını görüyor muydunuz? Evet, e, caddede aşağı doğru yavaş yavaş geliyordu. Hmm. E, sanki bir şey işitmiş gibi iki de bir duraklıyordu. Bir şey duyduğun falan yoktu. Aya bakıyordum o kadar. E, şunu da söyleyeyim ki Bay Brek çok geceler eve bu biçim gelir. Yani Yavaş adımlarla ve böyle arada bir duraklayarak. <gülüyor> Anlaşılan siz çoğu zaman iyi uyuyamıyorsunuz bayanlar. Evet ne yazık ki öyle bay komiser. Demek bay Breaking yürüyüşünde bir değişiklik yoktu. Hayır e, fakat birden birdenbire iki kurşun patlayınca korkudan yüreğim ağzıma geldi. Hmm. Ya diyordum. Fakat onu görüyormuşsunuz ya. E, i̇yice göremiyordum ki büyük ağacın dalları engel oluyordu. Hmm. E, biraz sonra bay Breaking koşup eve girdiğini gördüm. İşte o sırada bizim bahçede bir gölge kımıldar gibi oldu. Gölge mi dediniz? Hangi taraftaydı? Ee, önce caddeye koştu. Sonra evin önünden kayboldu gitti. Ne biçim bir gölgeydi bu bayan Sen ee, ne derim bir adamdı. Yani Ayışın iyice fark etmediniz mi? Hep ağaçların altına gizleniyordu. Peki sonra ne yaptınız? Korkudan kas katı kesilmiştim. Biraz geçince odamdan dışarı fırladım ve merdivenlerden aşağı koştum. Hmm. Bayan Köster uykudaydı. Zaten uyku ilacı aldığı geceler başucunda top atılsa uyanmaz. Fakat bizim Eduard'a benim gibi silah seslerini duymuş... ...kendisiyle holde burun buruna geldik. Kimdir bu Edward dediniz? Ee, Edward Şinit. Bizim evin bodrum katındaki odada yatıp kalkar... ...buna karşılık da bahçemize bakar. Evet evet bitişikteki bahçe kadar bakımlısını doğrusu hiç görmemiştim komiserim. Bahçıvanlık da üstüne yoktur. Şimleri bir görseniz komiserim... ...kırpılmış değil sanki özenerek tıraş edilmiş gibi... ...böyle bir çimlikte ayak izleri de belli olmaz sanırım. Ee, bu çimenlik İngiliz biçimiymiş. Şeyt eskiden İngiltere'de bahçıvanlık etmişti. Bu bahçıvanla konuşmak isterim Mary. Ee, adamı daha ele geçiremedim efendim. Ee, birden nereye kaybolduğunu anlayamadım gitti. Ee, halbuki birlikte büyük bahçe kapısına kadar yürümüştük. Ee, tam o sırada siz geliyordunuz bay komiser. Bay şimdi polise falan boş veren bir tiptir. ...hele sonunda bana yardım dokunabileceğini anlarsa... bütün yan çizer. O, haksız konuşuyorsunuz Bay Breck. Verdiğiniz bilgiye teşekkür ederim Bayan Lenz. Eğer Bay Schmidt'i görürseniz... ...kuzum bana gönderin olmaz mı? E, peki iyi geceler efendim. E, ben de şöyle etrafa biraz daha göz atayım komiserim. Demin için öyle söylediniz? Ne söylemiştin Bay Breck? Belki beni başkasına... benzetmişlerdir demiştiniz ya. Bu sözüm hoşunuza gitmedi mi? Tam tersine elbette öyle olmasını arzu ederim. Fakat... Kendimi böyle bir hayale kaptırmayayım daha iyi Bu bahçıvan düşmanlarınız arasında mıdır Bay Break? Evet çok basit Önemsiz bir adamdır Bay Komiser Bundan sonra evinizin kapısını sımsıkı kilitlerseniz iyi edersiniz Berdet edeceğim Tabancanız var mı? Hayır Fakat bundan böyle gözümü dört açacağım Belki sözüme göreceksiniz ama Galiba başkalarında saygını uyandıracak bir hal yok gibime geliyor bende Kendisine silah atılmaya değecek bir kimseye de benzemiyorum belki. Fakat insan bazen aldanabilir. Tıpkı sokak köpeklerinde olduğu gibi. Bakarsınız çelimsiz bir köpek sokak aralarında siftlenir... ...boşuna havla durur. Tekniği yiyip ya da üstüne taş atılınca... ...kuyruğunu kısara kaçıp gider. Fakat bir gün, hiç umulmadık bir gün... ...bir anda insanı birden hart ısırır. Günaydın başımız. Yine çimellerle mi uğraşıyorsunuz? Dün gece cinayet masası memurları çimenlerinizin güzelliğini çok övdüler. Bayanlın size söylemedi mi? Komiser sizinle görüşmek istiyor diye. Gece size aradılar ama ortalıkta yoktunuz. Acaba nerediydiniz başımız? Kimseye bunun için hesap vermek zorunda değilim Komisere görünmemiz gerekiyor dostum Gidip ifade edeceksiniz Benim verecek ifadem falan yok Tabanca seslerini duymuşsunuz ya Hepsi o kadar Bayan adamı görmüş Bayan sadece bir gölge görmüş Doğru yalnız bir gölge Fakat ona bakılırsa gördüğüm gölge galiba silah atan adamdı diyor Ne dersiniz var şimdi Beni ilgilendirmez Doğru sizi böyle çalışırken rahatsız etmek istemezdim Biliyorum ki çimelerle uğraştığınız zamanlarda... Nedense bu sabah çok erkencisiniz Bye break. <gülüyor> Bugün bir evvelki otobüste gitmek zorundayım. Büroda acele yetişecek. Öyle işlerim var ki. Öyleyse benimle çene çalıp ne diye vaktinizi öldürüyorsunuz? Ne olsa gece başıma gelenden oturu hala biraz heyecanlıyım. Fakat bu olaya fazla önem verdiğimi sanmıyınız. Diyorum ki herhalde bir yanlışlık oldu. Anlaşılan beni bir başkasına benzettiler. Fakat siz... Evet. He, siz biliyorum ki... Bana... Hep önemsiz bir adam gözüyle bakarsınız. Senin neyine kursunuz sıksınlar diye düşünüyorsunuz değil mi Barşimid? İşlerim var. Sizinle çene yarıştıracak değilim. Hadi İyi günler. Size de iyi günler. Fakat insanoğlu yanına bilir Barşimid. Şunu da bilmiş olunuz ki... ...bana kin güdenleri iyi tanırım ben. Bay bay. Günaydın Bayan Mehman? Ne olursunuz söyleseniz de, dün gece sizi neden öldürmek istediler acaba? Nedenini bile bilsen? Kurşunlar size mi atıldı? Hiç şüphe yok bayan leman. Maalesef öyle. Aman Allah'ı. öylese demek siz şimdi çoktan ölmüş olabilirsiniz. Değil mi ya, değil mi ya? Yine şansınız varmış. Hı. Gecenin karanlığı size yardım etmiş. Yok bayan leman. Ay öyle parlaktı ki ben de tam yolun aydınlık tarafında bulunuyordum. Bu iş nasıl oldu anlatsanız acıktım. Şimdi olmaz bayan leman. aksiz gibi bugün tamamlanacak çok önemli işlerim var. Acele gitmem gerekiyor. Fakat arzu ederseniz size başka bir zaman her şey olduğu gibi anlatırım hatta isterseniz bu akşam. Eşinizle birlikte buyursanız hem soframa şeref verilmiş olursunuz hem de. Sizin eve mi gelelim? Şöyle saat sekize doğru ne dersiniz? O, o, olur geliriz. O zaman size bütün başımdan geçeni anlatırım. Oh, kocam başka yere söz vermediyse memnunlukla geliriz tabii. Buyurun beklerim. Çok naziksiniz Bay Burak. Hadi alalım <gülüyor> alalım. Bayan Lerna Bir şey mi söyleyeceksiniz? Size teşekkür ederim. Felaket günümde bana yakın ilgi gösterdiğiniz için. Günaydın Bay Bayrak. Günaydın Bay Brek. Şöhrete ulaştığınızdan beri kendinizi nasıl hissediyorsunuz bakalım? Bu şöhretlerini sak etmedim. Nedense herkes olayı fazla ciddiye alıyor. Siz tabi anlıyorsunuz sanırım. Tabancanın bir başkasını öldürmek için atılmadığı ne malum? Ne diye elinin adamı benimle böyle ilgilensin değil mi ya? Alçak gönüllük numarasını bıraksanız iyi olacak. Size ateş edenin polis tarafından yakalandığını herhalde öğrenmişsinizdir. Ne? Biliyorsunuz. Suçlu gazeten ele geçmiş mi? Hala da bir şey bilmiyormuş gibi davranıyorsunuz nedense. Durunuz bir dakika gitmeyin. C canım biraz bekleyemez misiniz bey Lafımı daha bitirmedim ki. Size söylemek istediğim şey var. <Gülüyor> ne be. O olur şeydir. Demek ki suçlu yakalamış ha. Günaydın. Sizi hangi rüzgar attı böyle? Hayır ola Bay Brek. Niçin geldiniz yoksa patron size bir haber mi gönderdi? Bugünlerde yardımcı arkadaşa ihtiyacımız olacak diye bize bir şey söylemedi mi? De... Hayır Bay donat. patron çağırmadı Ay. beni. Zaten artık yardımcı olarak çalışacak değilim. Çünkü kardeşim Victor ısrarla beni kendime çağırıp duruyor. Hayır buraya çalışmak diyetiyle gelmedim. Bir iş için bu taraflara yolum düştü de. Ha, o başka. Bir yere acele telefon edecek oldum ki rastladığın bütün telefon kulübeleri aksi gibi meşgul değil mi? Sahi mi? Ya. Ne tesadüf? Şanssızlık oldu mu işte böyle daha sabahtan bütün telefon kulübeleri dolar. Belki <gülüyor> numara yapıyorum sanıyorsunuz ama inanın hangi kulübeye gittimse telefonlar hep meşguldü. İnandık Bay Brek. Buyurun telefonu kullanabilirsiniz. Hadi Nasıl teşekkür. olsa patron saat ondan evvel gelmiyor. Teşekkür ederim Bay Donat. E ee, söyle bakalım dün gece sinema nasıldı Bay Gravski? Filmi gördünüz değil mi? Tavsiye ettiğiniz için gidip gördüm tabi. Alo Şahser azizim gerçekten mübarek etmişsiniz. <gülüyor> Baştan başa iç açıcı Erkas Somer'in oyununa ne buyrulur Bir kelime ile harika İnsan kendinden geçiyor Alo. <gülüyor> Alo Emniyet müdürlüğü mü Lütfen Komiser Boyer'le görüşmek <gülüyor> istiyorum Ben Brek. Dün gece Tabanca ile taarruza uğrayan Ha break ben Hayrola bir şey olmuş galiba Nedir acaba Alo, alo, komiser ile mi görüşüyorum? Evet, sizi dinliyorum. Ben Break Bay Komiser. Telefonda Break konuşuyor. Biraz evvel bir hafabım bana dedi ki şeymiş. Ne dedi? Ee, bana ateş eden adamı yakaladığınızı söyledi. Öyle mi? Nereden öğrenmiş? Bilemiyorum. Kendisine bir şey soramadım çünkü çok acılı işi vardı. Beni dinleyiz Bay Brake. Şüphe üzerine birisini göz hapsine aldığımız doğru. Şimdi bütün mi? mesele bundan ibaret. Süperyzenle mi? Evet, adamı belki tanırsınız. İsmi Yansen. Ha. Hayır. Pek hatırlayamıyorum. Canım yani adam evvelde size bir köpek hediye etmiş olduğunu söyledi. Ha, ha, ha. şu Yansen. Evet. Ha, Tamam, şimdi hatırladım. Fakat şey, ben onun suçlu olduğunu hiç tahmin etmem. Peki, Bakalım, sen... sizden yeni bir araba mı Bay Birek? Benden, hayır. Bence Yansen katıyan suçlu olamaz. Ama kim bilir, belki de... Fakat evvelce verdiği köpeği görmek için evime uğradıktan sonra... Siz bana köpeğiniz olduğundan hiç bahsetmemiştiniz. Fakat köpek sonra yanımdan kaçıp gitti. Ya peki Yansen bunu ya. bilmiyor muydu? Biliyordum kendisine söylemiştim. Fakat aradan hafif bir zaman geçtiği için acaba bu arada geri gelmiş midir diye merak etmiş olacak. Bakalım meseleyi anlarız. Sonra size durum bildiririm. Hadi Allah'a emanet olun bay birey. Teşekkür ederim güle güle. Söyleyin bakalım Bay Yance. Nerede kalmıştık? Konuşmamızdan anladınız değil mi? Telefondaki Bay Break TV. Adını açıkça söylediniz. Fakat nedense sizi birden bir hatırlayamadı. Hatırlamak işine gelmemiştir de ondan. Ya, neden acaba? Birbirimizden pek hoşlanmıyoruz da. Halbuki sizin hayvanlara büyük sevginiz varmış, değil mi? Evet ama hayvan sevgisinin bunun ne ilgisi var? Doğrusu kendi hesabıma hoşlanmadığım bir adama köpek hediye etmem de ben. Önceleri aramız açık değildi ki. Onunla nereden tanışırsınız? Break'le yalnız göz aşina alamız vardı. Onunla akşamları sık sık deniz kıyısında karşılaşırdık. Yaşını başına almış, sakin ve yalnızlığı seven bir adamdı. Evet. Kendisini kimsenin görmediğini zanneder kendi kendine konuşurdu. Yürüyüş yapmaya da bayılırdı. Köpeğin baba gelince koşmayı ve denizde yüzmeyi seviyordu. Hmm. Bir ara Bob'la öteki köpeklerimi en kısa zamanda şuna buna dağıtmak zorunda kaldım. Çünkü bir müddet cezaevinde yatmam gerekiyordu. Hmm. Adli sicil kartıma göz atınca evvelce hapse girmiş olduğumu hemen anlamışsınızdır. Demek ki dün gece Breakin'in evine sadece Bob'u görmek için gitmiştiniz öyle mi? Köpeğimin nerede olduğunu öğrenmek istiyordum. Onun yanında diye miydi? Kaçıp gitti demişti bana. Gecenin on birinde mi geldi köpek aklınıza? bırakın her zaman o saatlerde eve döndüğünü öteden beri biliyordum. Peki ne diye yanınıza tabanca almışsınız? Yanımda tabanca yoktu ki. Zaten hiçbir zaman tabancam olmamıştır. Demek ki sadece bu bu merak etmiştiniz. Yani hayvan sevginiz dolayısıyla. Fakat sonra birdenbire caddeden koşarak oradan uzaklaşmışsınız değil mi Bay sen? Gidip soluğu meyhanede aldığınıza göre herhalde ansızın hararet basmış olacak. Hayır tabanca seslerini duyduğum için oradan hemen kaçtım. <gülüyor> Demin de böyle söylemiştiniz. Fakat size silah atmadığımı da söylemiştim. Birden öylesine korkmuştum ki. Hmm. Bunun için yolunuzu şaşırıp... doğruca bayan köşterin bahçesine daldınız demek. Hayır, Pekala da dalmışsınız. Çünkü sizi görüp tanıyanlar var. Ben bahçeye falan girmedim. Caddede koştum. Kalbimin dayanacağına güvenseydim çok daha uzaklara koşacaktım. Çünkü insan bir kere benim gibi ...sabıkalı olmaya görsün, artık ondan her şey beklenebilir. Fakat siz cezaevinde cinayet yüzünden yatmamışsınız ki. Evet ama ne olsa bir kere hapse girmiştim. Nerede bir suç işlense bu suç her zaman evvelce cezaevinde yatmış olanlara yüklenir. Halbuki ben yeniden hücreye kapatılmak istemiyorum. Silah patlar patlamaz aklım başından gitmişti Hapisten çıktığım günden beri yakınımda herhangi kötü bir olay patlak Böyle sürekli korku içinde yaşamaktan insan bazen dünyaya geldiğine bile pişman oluyor Öyleyse Bay Breke bu yüzden mi kin besliyorsunuz? Kin mi dediniz? Evet Hı, Bu kelime biraz mübalağalı Böyle adamın nesine kinleneyim Benim eski dosyalarımı karıştırırsanız anlarsınız Ben o vakitler dost sandığım bir kimseyi hayal kırıklığına uğratmamak için hapse girmeyi göze almıştım Halbuki Breke benim hiçbir zaman dostum olmamıştır ki ...bugün zaten artık kimseyi kendime dost bilmiyorum. Çünkü kime canım dedimse bana canın çıksın demiştir. Yoksa hayvanları bunun için mi bu kadar seviyorsunuz? Fakat hayvan sevgisinde bir derecesi var Bay Yansen. Köpeğiniz gerçekten kaçıp gitmiş olamaz mı sanki? Söyleyiniz rica ederim bir köpek kaçınca nereye gider? Eski sahibinin evine mi yoksa yabancıların yanına mı? O günlerde cezaevinde yattığınıza göre... Evet ama böyle olduğunu Bob bilemezdi ki. Fakat eski evimizi biliyordu. Bana anlattıklarına göre öteki köpekler arada bir... ...yeni efendilerinden kaçıp gelir ve benim evde olup olmadığıma bakarlarmış. Örneğin Peggy ile Kora böyle kaç kere uğramışlar. Halbuki Bob bir kere olsun gelmemiş. Onun için Bay Breck yalan söylüyor. Peki neden yalan söylesin? Galiba bu adama gerçekten kinliyim. Bir bakıma onu kendime benzetiyorum. Bazen insan aynadaki suratından bile nefret edebilir. Çünkü benliğinin çöküntüsünü aynada belirli olarak görmüştür. Breck de böyle. Benliğini yitirmiş bir adamdır. <Gülüyor> Kardeşim evde mi? Bilmiyorum bir bakayım Bugün evdedir o Benimle görüşmek için vakti de vardır Ona sadece başıma geleni söylesen yeter Beni öldürmek için üzerime ateş ettiler Olur şey değil Bunu söyleyin kendisine Peki evliyse söylerim <gülüyor> Victor Bak abin geldi Kardeşini vurmak için ona ateş ettiler biliyor musun? <gülüyor> Victor Bakalım şimdi bana nasıl davranacaksın Yoksa yine kendini evde yok mu dedirteceksin Albe bizim kız herhalde yanlış duymuş olacak değil Hayır yanlış değil doğru maalesef yani Fakat böyle bir şey nasıl olur Anlatırım sana İyi ki sizlere evde buldum <gülüyor> Ne yazık ki Victor evde yok Gene mi evde yok Az evvel yola çıkmış geliyormuş İşleri vardı da Hep işleri vardır ve yoldadır Evet her zaman böyledir İçeri gelsene Albert Ben sanıyordum ki Ama gene de bu havadis seni biraz sastı ha, ee, Sakın Victor kendini evde yok dedirtiyor diye Aklına bir şey gelmesin rica ederim Yok canım ne de olsa kardeşi Dün, dün gece neredeyse beni pis pisini öldürecekler Albert sakın bu işte bir yanlışlık olmasın Hayır bir yanlışlık olması Maalesef imkansız Keşke kurşunların başkası yerine yanlışlıkla Bana atılmış olduğuna inanabilseydim O zaman yüreğime su serpilirdi fakat öyle ki ben ayışığı ışığı altında yolda duruyordum. Biliyor musun dün geceki kadar parlak mehtap hemen hiç hiç olamazdı yani. Silahı da benden en fazla on metre ötede olabilirdi. Birbiri ardından iki el silah patladı. Kurşunların ıslığı vız, vız böyle kulağımın dibinden geçti. Bu kurşunlar bana atılmıştı tabii. Fakat Albert doğrusu bu olayı bir türlü kafama almıyor. Benim de almıyor. Durup dururken ne diye... Beni adam yerine koymaya kalksın değil mi Öyle demek istemedim canım ee... Düşündüklerini açıkla yani Sence ne kadar değersiz olduğunu biliyorum Hiç de değil canım Eskiden bana önem verirdin Evet bir zamanlar başkaydı Hatta bir keresinde seninle deniz üstünde Baş başa bütün bir gece geçirmiştim Rica ederim Albert evet, evet. Fakat sonra Victor ortaya çıktı Albert Şu kibarların okuduğu yatılı okulu bitirip gelmişti Rica ederim beni yanlış anlamadı yani ben kardeşimi severim Diyana Aslında senin için o benden daha uygundu Her şeyden ben Kalıbı kıyafeti bakımından sana daha yakışıyordu Sen o zamanlar çok aklı başında davrandın Bundan ötürü ne sana ne vektora Kimli değil Hisler kapılıp Başınıza Bela kesmeye Ne hakkım vardı Albert, Her zamanki gibi insanı ineliyorsun Her zamanki gibimizdir. Öyle ya Öyleyse en iyisi bana hemen kalkıp gideyim Evet peki de dün geceki kurşundan söylediğin gibi bana yanlışlıkla atılmıştır kim bilir Ne diye seninle oturup çene yarıştırıyorum böyle Nasıl olsa her defasında konuşmamız densizleşi evet, veriyor Benim kötü niyetim yüzünden böyle oluyor değil mi Tabi öyle Halbuki bilsen Sinirlerimi frenlemek için nasıl gayret gösteriyorum diyene Yoksa Sana bambaşka şekilde söylemek isterim Bunun için zaten sana fırsat vermem ki <gülüyor> Victor iyi ki geldin Bak dün gece Albert'te birisi ateş etmiş Başından geçenleri sana etraflıca anlatabilir Victor. Demek ki gerçekten evde yokmuş Buraya yine Diana'yı sinirlendirmek için mi geldin Bak katiyen İnan ben Ateş ettiler ne demek oluyor Sana kim ne diye silahsın? Olsa olsa mahalle çocukları mantar tabancası patlatmışlardır <gülüyor> <gülüyor> Victor Victor ya benim her alay etmesin. Ne iyi bilirsin. Halbuki bu olaydan senden başka herkese heyecan duydu. Hatta bürodaki arkadaşlarım. Evet uzatma da olanı biteni anlat. Çünkü yapılacak bir sürü işim var. Sonra misafirlerimiz falan da gelecek. Ha sahi, benim de misafirlerim var. Akşam sekizde Lehmanlar gelecekler bana. Ne yaparsın kendi kendilerini zorla davet ettirdiler. Gelmesinler diye bir mazeret uydurursun olur bitersin. Öyle ya sen olsan böyle yapardın tabii. <gülüyor> sen reddetmesinde bile bir beceremezsin bilirim. Senin suratına tükürseler yüzünü siler bir de üstelik teşekkür ederim dersin. Sen ancak senin iyiliğini isteyenlerden dikenli sözlerle öcü almasını bilirsin. Fakat başkaları oldu mu sinersin. Ne yazık ki herkes de senin kardeşim olduğunu biliyor. Victor. Bak inan ben... Sana her zaman aynı şeyleri tekrarlamaktan usandım artık. Belki bu sefer bu şehirden çıkıp gidersin. Eğer anlattıklarını kavrayabildimse... ...sen açıkça tehdit ediliyorsun besbelli. Dinle beni dinle. Viktor biliyorum senin benden nefret etmen elbe sebepsiz değil. Fakat ne de olsa senin pisli pisli öteki dünyayı boylamana arzu etmem tabii. Viktor öteki birikini derse desin bizim aramızdakiler hep... Anlaşmazlıklardan doyuyor İnan ben böyle olsun istemiyorum Fakat nedense Hep terslikle karşılaşıyorum Halbuki Biz seninle karşılıklı geçip Her şeyi Etrafıyla görüşebilseydik Benim teklifimi biliyorsun İşte senin eve 40 bin veriyorum Bu parayla her yerde bir iş tutabilirsin Şöyle seni kimsenin tanımadığı Kimsenin seni tehdit etmeyeceği Ve bizim birbirimizi karşılıkları rahatsız etmeyeceğimiz bir yere gidebilirsin Şu an lütfen kararını ver artık Merhaba ee, Siz Bay Bay Şimit'siniz değil mi ha, Şu çimenliğinin güzelliği dillerde dolaşan Bahçıvan Edward Şimit Sizde polistensiniz herhalde Bugün emniyete uğrayacağınızı sanıyorduk Dün gece sizi nedense bulamadık Polise verecek ifadem olmadığı için Rahat yürekle gidip içebilirdim ben sade silah seslerini duydum o kadar Bu nokta bizi ilgilendirmiyor Sizi ilgilendiren nedir öyleyse Bay Breck'le aranız nasıldır söyler misiniz O adamla yıldızım hiç barışık değildir Peki neden Bay Schmidt Ne hiç komşu anlaşmazdı Zaten böyle kaypak adamlardan hiç hoşlanmam Üstelik aramızda bir de köpek meselesi geçti O günden beri Breck'le ne zaman karşılaşsam cinler tepeme çıkar Halbuki o bana hala yaltaklanıp duruyor e Söylediğiniz köpek hikayesinin aslı nedir ...siz polisten olduğunuza göre her şeyi etraflıca bilmek isterseniz ...onun için anlatayım... Ee, ...bir köpeği vardı... ...adı Bob'tu. Bob. ...çok evet. sevimli bir hayvandı... ...ilk zamanlar ikisi de birbirleriyle can ciğer kuzu sarmasıydılar... E, ...fakat sonraları Bob... ...arada bir bana gelmeye başladı... E, ...tabii brek bütün gece şehirde işindedir... E, ...Bob bizim bahçede koşar dururdu... ...hayvanın rahat bir kulübesiyle bol yiyeceği vardı ama... ...ne olsa yalnızdı... Bahçe çitinin aralığından ikide bir bizim tarafa geçerdi. Böylece köpekle kaynaşmış olduk. Fakat günün birinde break durumu anlayınca kızılca kıyamet koptu. Biliyor musunuz ben bir hayvanın dövülmesine hiç dayanamam. Yoksa bu yüzden kavga mı ettiniz? O dakika bayan Köster beni çağırmasaydı kıyasaya kapışacaktık. Bir taraftan da bayan Lenz beni sımsıkı tutmuş bırakmıyordu. İşte, işte şu, şu çetin yanımda duruyorduk. Brake hemen oradan kalın bir çıta söktü. Ne anlaşılan bu çıtayla da? Bilseniz kızgınlıktan nasıl köpürüyordu. Zır deli olup çıkmıştı. Ee, birden Bayan Köster bana seslenince... ...bu ses Brake üzerinde bir soğuk duş etkisi yaptı. Bu yüzden bocalayıp... ...bobu elinden kaçırdı. Anladığıma göre Break Bayan Köster'e karşı pek ilgisiz değil. Eskiden bu hanıma Brake... ...şöyle arada bir ziyaret ederdi. Sonraları sık sık kapısını aşındırarak... ...bayanı galiba rahatsız etmeye başlamıştı. Size bütün bildiklerimi söyledim işte. Bob ne oldu sonra? Siz köpeği mi araştırıyorsunuz yoksa dün gece ateş edeni mi? Ama bu şey yani sözün gelişi bu. Siz çimlerinizle uğraşırken arada bir de kuşlara göz atmaz mısınız sanki? İyi mi? Evet. Bob birden kayıplara karışmıştı. Geçenlerde eski sahibi gelip köpeğini sordu. Ben hayvanın dayak yediğini falan söylemedim. Öyle sanıyorum ki adam sıfır numara köpek bu Şu Bayer Lenz'in geceliğin görmüş olduğu gölgeyi siz görmediniz değil mi? Hayır. Belki de bu gölge sahibinin atılan silahla hiçbir ilgisi yoktu. Öyle olsa gerek. Umarım ki öyle olsun. Ne demek istiyorsunuz? Çünkü o gölge sizdiniz Bay Schmidt. Alo Telefonda break konuşuyor Ben break Adresim Ihlamur yolu numara 9 Sizden bayan Lehman için bir ricada bulunacağım Hani şu Ansam caddesinde oturan bayan Lehman ha. Kendisi müşterilerinizdendir değil mi ha. O halde Lehmanların akşam yemeklerinde de tercihan Neler yediklerini bilirsiniz ha. Kendileri bana bu akşam yemeğe misafir gelecekler ...onlara... ...çok... ...çok iyi ikramda bulunmak istiyorum. E ...şimdi sizden ricaım şu... ...bana güzel çeşitli bir... ...menü hazırlatınız lütfen. Evet. Bunların hepsini birazdan adresime yollayınız lütfen. Çok teşekkür ederim. Alo... İyi akşamlar. Telefonda brek konuşuyor. <gülüyor> evet. Adresli Vırlamır Yolu numara dokuz. Sizden bir ricam var. Bayan Leman hani... ...Ansam caddesinde oturan bayan Leman'ın çiçeklerini... ...her zaman mağazanızdan aldığını sanıyorum. Heh tamam. Kendisinin en çok hangi çiçekleri sevdiğini herhalde bilirsiniz. Lemanlar bu akşam... ...bana misafir gelecekler. Onları güzel bir şekilde ağırlamak istiyorum da... ...tamam. Öyleyse bana lütfen o çiçeklerden... ...büyük bir buket yollar mısınız? Teşekkürler. Mağazanızda bulunanların... ...en güzelinden sesiniz lütfen. Tekrar teşekkür ederim. <Gülüyor> Tahmininiz bu defada doğru çıktı komiserim Hangi tahminim ee, Bayan Lenz'in görmüş olduğu gölge olsa olsa bahçıvanın gölgesidir demiştiniz ee, Bunu kesin olarak nasıl ortaya çıkardınız Vallahi bahçıvanla görüşürken dayanamadım Gölge hikayesini birden yüzüne vurarak ona gerçeği itiraf ettirdim Ne yolda itiraf etti Öğrendiğime göre bayan Lenz bahçıvanı çok kıskanıyormuş hmm. Bahçıvan ise güzel bir garson kıza tutkunmuş Geç vakit eve gizlice alt kattaki odasına döndüğü sırada Bayan Lenz ...tabanca seslerini duyup odasından dışarı fırlayınca... ...holde her ikisi burun buruna gelmişler. Demek ki Bahçıvan da Bayan Lenzin o andaki heyecan ve şaşkınlığından faydalanarak... ...gece ortalardan kaybolmuş. E bana kalırsa bu açıklamanın mantığa aykırı tarafı yok değil mi? Öyle. bahçıvanı sorguya çeken ben değil sizsiniz. Bunun için gerçek durumu siz daha iyi değerlendirebilirsiniz. Doğrusu bu adam benim üzerimde kötü bir izlenim bırakmadı. Bunun dışında bir şey daha öğrendim ki komiserim bence çok ilginç. Baybrek çalıştığı müessese de son aylarda daimi memur kadrosundan çıkarılmış yeah. Evet evet ancak arada sırada yardımcı eleman olarak çalışıyormuş Fakat gene her gün erkenden şehre iniyor Etrafa da sözde müessese de önemli işler görüyormuş gibi tavır takınıyor Böyle davranması oldukça tuhaf Ben de öyle düşünüyorum Şehirde bütün gün ne yapar bu adam? Dur bakalım bunu öğreniriz Harry Zaten yeni bir ipucu bulmamız gerekiyor Çünkü üzerinde önemli durduğumuz gölgenin altından ortaya suçsuz bir bahçıvan çıktığına göre Tek dayandığımız nokta suya düşmüş oldu hı hı. İyi ki elimizde bir de Yansen var onun durumunu yakından incelemek istiyorum Ne yazık ki bunda da geç kaldınız Neden? Çünkü ben adamı az evvel serbest bıraktım iş bulunduğunuz bir kere İktidar kalırsa sizleri misafir etmemeliymişim Fakat hem davet edip Sonra da vazgeçtim derim bayan Kaldı ki ben Suratıma tükürülünce Üstelik bir de teşekkür ederim Diyen pısırığım biriyim Sekizi geçti bayan Benim bütün hazırlıklarım tamam İşte hoşunuza gidecek çiçekler Yemekler İçtiğiniz içkiler hepsi hazır İstelik Dün gece patlayan koşulların heyecanlı hikayesini de Kendi ağzımdan dinlemiş olacaksınız Ne olur bekletmeden geliniz artık canım Manalı sözlerle beni hırpalamaya kalkmazsanız Geçmişteki dedik o doları unutur Pekala Sizi bağışlayabilirim bayanlar Fakat Hala gelmediğinize göre şu anda kocanızda Aranızda neler konuşmakta olduğunuzu yanınızdaymışım gibi çok iyi tahmin ediyorum Peki ama neden gitmeyelim Ralf Gidersek uzun böyle oturmamıza lüzum yok ki Böyle ölümden kurtulmuş bir adamın evine gitmek fırsatı bir daha çıkar mı sanıyorsun O adamla ahbaplık kurmak istemiyorum Adamcağıza ne alıp veremiyorsun anlamıyorum Ne o? Yoksa senin bu heriften bir şikayetin kalmadı mı artık Aman canım geçen geçti artık Öyleyse yalnız git efendim Öyle bir adamın evine nasıl yalnız giderim Neden gidemiyormuşsun Çok densizsin Ralph. Davetini canla başla kabul ettiğine göre demek ki kendisiyle de yeniden görüşmüşsün Halbuki daha geçenlerde böyle iğrenç bir yaratıkla artık tek kelime konuşamam diye yeminler eden sen değil miydin Bir insanın senin kadar vurdum duymaz olması korkunç bir şey Her akşam televizyonun karşısına geçim Cinayet piyasaları seyretmek için can atan sensin Kitap olarak da evvel polis romanlarında başkasını sokmazsın. Fakat hayatta gerçek bir cinayetle karşılaştın mı... ...bu olay komşunda bile olsa gene de kılın kıpırdamıyor. Fakat böyle bir olay seni pekala değiştirebiliyor değil mi? Ne gibi? Break denilen bu herifle hiçbir kimse senin kadar uğraşmamıştır. Hayır doğru değil bu söylediklerim. Bence bütün suç senindi. Çünkü senin ağzından zaten dedikodudan başka laf seyrek çıkar. Madem ki bu adamı bu kadar savunup duruyorsun... ...o halde neden evine gitmek istemiyorsun? Ben hiçbir gün bu adamla ilgilenmedim. Ne ondan yana ne de ona karşı oldum Bütün mesele bu heriften hoşlanmıyorum Ben kalkıp kendisine ateş etmem ama Birisi onu vurup öldürürse Bunun için hani yasta tutmam Ve herhalde bu civarda kimse de tutmaz Demin ne demiştin bakayım ha? Ben yalnız dedikodu yaparmışım öyle mi? Senin ağzından ancak seyrek olarak başka söz çıkar dedim Çünkü ben de Ben de nihayet bir kimseyle konuşmak ihtiyacım diyeyim. Seninle oturup konuşamıyorum ki Çünkü sen ...sümüklü böcek gibi kabuğuna çekilmiş bir yaratıksın. Fakat ben senin gibi değilim. Benim bir başkasıyla görüşmeye ihtiyacım var. Sen de bu başkalarını dedikodu sayesinde... ...kolayca tavlarsın değil mi? Ben öylesine yalnız bir insanım ki. Hep öyleyiz. Hem artık beni rahat bırak. Çünkü neredeyse program başlamak üzere. Ralf! Eğer şimdi televizyonu açıp seyre başlarsan... ...ben de evden kaçar giderim. Çıkarken anahtarı yanına almayı yine unutma sakın. Hiç değilse ben telefonla konuşuncaya kadar sabret. İlle şu dakikada telefon etmen lazım mı? Merak etme yolu yordamı çok iyi bilirim Alo Bay Brake siz misiniz? Ben Bayan Lehman ha. Aa, İyi akşamlar Bayan Lehman <Gülüyor> Öyle üzgünüm ki Bay Break. Maalesef size bu akşam gelemeyeceğiz. E, çünkü kocam birden rahatsızlandı... ...ve hemen yatağa girmek zorunda kaldı. Aa, biliyor musunuz bayan Lehman? Bana misafir geleceğinizi... ...büsbütün unutmuştum. Aa, öyle ya, öyle ya. Bu akşam bana gelecektiniz değil mi? Nasıl? Size geleceğimizi unutmuş muydunuz? Özür dilerim. Efendim kafam öylesine karışık. Ah haklısınız anlıyorum. Hatta sizin için davet etmiş olduğumu bile... ...şimdi birden hatırlayamadım. Bize başınızdan geçenleri anlatacaktınız. Aa, aa, aa, aa, öyleydi, öyleydi. Bay Brek. Buyurun efendim. Ne olur hazır telefonu açmışken şu olup biteni çabucak anlatıverseniz onu. Maşalsımcısız çünkü şey şimdi evde bir alan misafir var Öyle mi? Öyle. Ya iyi geceler bayan ama çağdılar geliyorum çocuklar eşiniz geçmiş olsun. Yalan söylüyorsunuz böyle Leman Biliyorum kocanız yatakta falan değil O şimdi televizyonun karşısında seksiz alacalı koltuğa kurulmuş oturuyordur Bunu nereden biliyorum <gülüyor> Çünkü siz Perdelerinizi Hiçbir gece iyi kapatmazsınız ki Bense geceleri sokak aralığında dolaşır dururum Perdelerin aralıkları beni çeker Tıpkı yanan ampullerin pervareleri çektiği gibi Başından başımdan geçenleri anlatmamı istiyorsunuz. <gülüyor> Bilseniz size ne çok şeyler anlatabilirdim. Örneğin... ...beyazları anlatırdım. Beyazlar odaların ışıklarını çok zaman söndürmezler. Karı koca arasında öyle şeyler geçer ki... <gülüyor> ...bunlar işte tam size göre anlatılacak şeylerdir Bayan Lehman. Gördüklerimi size bir bir anasıydım... ...işittiklerinizi bütün mahalleye ne de güzel yiyebilirdiniz... Benden duyduklarınız dilinizin ucunda çabucak eri verir, etrafa dağılır giderdi. Bununla beraber hani siz de çok tedbirsizsiniz. İncecik yeşil konverizyonunuzda odanızda nasıl seve sarı sarıpa dolaştığınızı bilirim. Kocanızın gözleri televizyon seyretmekten başka işe yaramadığına göre... ...bu açık saçıklığın kime ne faydası var ki sanki bayan Lechman... Zaten sizi alan almış satan satmış bir kere Bu gece ne diye buraya gelmekten vazgeçtiniz Bütün sevdiğiniz yemeklerle sevdiğiniz iskiler surda Bakın nasıl bekleyip durduru bir bilseniz Kim o? Hayrola Albert Aa Victor Kendi kendine mi konuşuyordun? Canım kardeşim demek eve misafir geldin ha Gel bakayım şöyle otur hayır oradan kalk bir tarafa iyi hayır. hayır hayır yok ha, şuna otur şuna otur şuna otur, şuna otur. Hadi hadi istediğin gibi ye iç Buyur afiyet olsun Biraz evvel Lehmanlara telefon ettim Onları kabul edemeyeceğimi söyledim Çok haklısın. İnsanları sırasında reddetmesini bileceksin kardeşim Anlaşılan asıl Lehmanlar Senin davetini reddetmiş olacaklar Öyle he? Benden böyle bir davranış beklemezdin değil mi Victor Fakat insan bazen aldanabilir Bakarsın Her zaman herkesten korkup kaçan Bir sokak köpeği bizden saldırıp insana Hart ısırır Diana ile seni konuştuk Albert Yok canım demek aranızda beni konuştunuz ha Diana da benim gibi buradan senin uzaklaşman gerektiği düşündüğü Bir de. ticaret kötü oluyorum diye mi Yo, Hayır burada hayatın tehlikede olduğu için Oho. Demek ki benim hesabıma tas alınıp duruyorsunuz yani Sen seninle bir kerecik olsun akıl konuşamaz mı Şuradan bir sandviç alabilirim diye mi o, Al ticaret ne istersen al ye Bilesin sen candan karşıladın ve evime 40 yılda bir gelen misafirimiz. Suç Suç bende değil Yok canım senin gibi bir adam Suçu hiçbir zaman üstüne alamaz Sadece kendi yolunda yürür Bu bir tabiat kanundur Kuvvetli olan Her zaman Kendine yolunu açmasını bilir hmm, Bakıyorum iyi şeyler hazırlamışsın Lehmanlar için Ben evimde her zaman iyi şeyler bulundururum. Ne zamandan beri tekrar içmeye başladın aklama? Bana vaktiyle yaptırdığım Periskürü gözümü öyle yıldırdı ki Beni yolladığım sanatoryumda insanın Gözünün yaşına pek bakmıyorlardı. Alkolik olasın diye ben mi zorlamıştım seni? Yok komşular zorladı. Ne dedin? Senden başka kim zorladı diye soruyorum. Kuzum, sana ne oluyor böyle? Sana soruyorum. Başka kim sebep oldu? Aa, demek böyle ha? Sen gelsene bakayım şuraya. Şöyle hof bir kere. Hadi. Eskide değilim ben. Ağzıma damlasını koymuyorum. <gülüyor> Kardeşe bak. Bu, bu benim kardeşim ha? Kendi kendime kaç defalar tekrar etmişimdir Madem ki bu senin kardeşin Onunla iyi geçinmek zorundasın Hatta onu sevmen lazımdır demişimdir Fakat ne yazık ki korkunç bir aşağılık duygusu iliklerine işlemiş senin Hatta vaktiyle elinden Diana'yı almam bile Üzerinde önemli bir tepki yapmamıştı Victor Bana Diana'nın lafını etmen rica Aslına bakarsan Diana benim öyle pek fazla hoşuma gitmiş değildi ben sadece senin bir kerecik bana yaltaklanmayıp erkeklik onurunu nasıl savunacağını görmek istemiştim. Bu <gülüyor> seni pekala öldürebilirdim. Harbi sen ne yaptın? İçmeye başladın. Kendimi içkiye vermem senin daha çok işine gelmemiş miydi? O günlerde babamız ölüm döşeyiyle ticaretihani insanı devretmek için noteriyle son kuruşmalarını yapıyordu biliyorsun. <gülüyor> ben size boyuna dolaşıp seni meyhanelerden dışarı çıkarmıyor muydum? Bak doğrusu bu işi güzel becerdin. Herkesin önünde beni dövmesini iyi bilirdim. ...kanı içinde bırakınca kadar dönerdin beni. Elinden Diana'yı aldığım halde... mehanelere girdiğim zaman sen ne yapardın halbuki? Zir zirna sarhoş. Üzerime saldırıp... ...beni gebertmeye kalkacak yerde... ...kollarını açar. Victor'cum canım kardeşim... ...gel abini ne olur. Bak... ...bana karşı iyi davran Victor diye yalvarırdın. Cense. Hı? Ben çamurlarda yuvarlanırken... ...beni herkese gösterip üstelik Diana'yı da... ...oralara getirir. Yardışının kılığını gör derdin. Halimert. İşte sen. Evet... ...sendin bana böyle davranan... ...sen adam akıllı oynatmışsın... ...şimdi kalkmış diyorsun ki... ...tehdit ediliyormuşum ben... ...zaten sen doğduğun günden beri beni... ...ne vakitte etmedin ki... ...bir zamanlar sadece... ...Albert adı geçen evimizde... ...sen dünyaya gelir gelmez artık boyuna... ...Victor... ...yalnız Victor adı duymaya başladı... ...evet... ...daha sen... ...kundaktayken bile... ...kardeşini bertaraf etmek için... ...yani beni... ...yavaş yavaş öldürmek için... ...ne yapmak gerektiğini biliyorsun ...sen... Böyle davranmaktan hiç Bir gün Geri kalmadım Görüyorum ki sen birdenbire saldıran sokak köpekleri gibi davranmak için Bütün çabanı harcıyorsun Ama çok geç kaldın Aziz'im çok. Artık kimseleri kandıramazsın Hatırlıyor musun Hani bir gün beni bir ağaca çıkart ha? Hatırlıyor musun onu Kendini ağacın tepesine oturmuş Güler yüzle hadi yukarı gelsin Albert diye Beni kandırıp yanı, Yanına çağırmıştır Fakat ben yanına tırmanır tırmanmaz Şöyle hafifçe dürtünce senin paldır küldür aşağıya düşeceğini nereden bilirdim Ben de kardeşimin beni boşlay yuvarlayacağını aklıma getirebilir miydim Bu yüzden sonra başıma ne dertler açıldığını bilirsin İşte o gün bugün çarpık bir insan oldum ben Sağ omuzum biraz daha yüksek kaldım öyle değil mi Birden göze batmamakla beraber yine de böyle olduğu bellidir Hiç insan bunu hisseder Evet, çarpıklığımı kendim hissediyorum. Gün geçtikçe beni bir üst bütün çökertmek istedim İşte şimdi yeniden aynı amacı görüyorsun. Buraya sana şunu söylemek için gelmiştim. Hayır ben burada kalıyorum. Şuradan şuraya gitmeyeceğim. Burada, bu evde, bu evde kalacağım ben. Nasıl istersen. Ha, benim tekrar içmeye başlayacağımı sanıyorsan aldanıyorsun. İçersen zaten yüzde yüz numarhaneyi boylarsın. Tövbe. Marane mi dedim? Ve girince de artık temelli orada kalırsın. Akıl hastanesine girecek olursam senin büyük firmanın ismin yüzünden yere kilemesi ihtimali ortadan bütün kalkmış olur değil mi? Demek benim yeniden içmeye başlayacağımı hala umuyorsun ha? Kendini böyle bir umuda kaptırdınsa daha çok beklersin Victor. Yeniden içmesen bile... ...sende bu herkesten kuşkulanıp kuruntu etmek illeti varken... ...nasıl olsa akıl hastanesini boylayacağını biliyorum. <gülüyor> Hem bu çok sürmeyecektir. Fakat belki de şu dün geceki adam seni önceden temizleyebilir. Gelecek sefere daha iyi nişan almasını bilecektir elbet. Yani senin için nasıl olsa kurtuluş yok. Dur Viktor! Dur! Gitme! Dur! Gel! Bak! gel, kardeşim, Sen benim kardeşimsin Viktor! Viktor sen! Viktor! Fakat insan... Bazen pekala aldanabilir İnsan bir yapıyı Harabe haline getirebilir Taş taş sökerek onu yıkabilir İşte Sen de beni böylesine yıktın Viktor Sen Yolunda yürümek için beni rahatça çiğneyerek Geçip gidebiliyorsun Evet adımların her gün beni ezerek Geçtiğini duyuyorum sanki Sanıyorsun ki ben her zaman Teşekkür ederim diyeceğim ha... Hayır hayır... demeyeceğim artık... Göreceksin... Senin sonunda benimkinden parlak olmayacak... <Gülüyor> komiser... Bu ayarla görüşmek istiyorum çabuk lütfen... Bay komiser siz misiniz... Telefonda break konuşuyor... Siz bana dün gece iyi düşünün size kim silah atmış olabilir demiştiniz... Ben de... ...düşürüp taşındım, uzun uzun düşündüm komiserim. Ve nihayet korkunç bir sonuca vardım. Her şehir size durumu açıklamak zorundayım. Hayatım boyunca... ...beni öz kardeşim... ...Victor'dan çok kimse tehdit etmemiştir. Şehirde onun ismini bilmeyen var mıdır? Herkes bilir. Fakat silah atmak... ...Victor'un usulü değildir. Onun başka kaderce vasıtaları vardır komiserim. Şu var ki ben... ...artık... ...iyice vurdum duymaz oldum. Bir insan durmadan kötek gelse... O zaman iki şeyden birini seçmesi gerekiyor. Ya mahvolup gitmek ya da davul gibi takmaklanmaya katlanmak. En sonunda Viktor durumu sezdi. Kötek de beni yok edemeyeceğini kavradı. Şu halde başka bir çare bulması gerekiyordu. Pekala bir katil kiralayabilirdi. Parayla her şey sağlanabilir komiserim. Bunu siz de bilirsiniz. Viktor zaten para babasıdır. Evet. Şimdi bakın kendisi biraz evvel açıkça şöyle dedi... ...bilmiş ol sana gelecek sefer ateş ederken... ...dün gecekinden daha dikkatli nişan alacaklar. Size bundan fazla bir şey söyleyemem Bay Komiser... ...çünkü Victor Nihayet kardeşimdir... ...daha fazlasını söylemeye dilim varmıyor. Evime gelmekte de çok... ...ihtiyatsızlık ediyorsunuz Bay Yansen... Biliyorsunuz polisler dün geceki suçluyu ararken... ...sizden çok şüphelendiler. Benim bu işle ilgim olmadığını komiser iyice anladı. Bunun için istediğim yere gidebilirim. Fakat böyle gece saatlerde <gülüyor> evime gelmeniz doğru mu? Saat daha dokuzu çeyrek geçiyor. Görüyorsunuz ki misafir için hazırlanmış bekliyorum. Misafirleriniz gelince giderim ben Baybrek. Peki şimdi benden ne istiyorsunuz? Bob için yeni bir şey işittiniz mi diye soracaktım. Nedir bu? İkide bir Bob işi karşıma dökülüyorsunuz. Başka işleriniz yok mu sizin kuzum? Dert etmesem haber alabilir miyim diye buralara kadar gelir miydim? Dersiz insanlar zaten hayvanlara pek öyle düşkün olmazlar Hangi derdinizi gidersin diye acaba kendinize köpek edinmiştiniz? Orası sizi ilgilendirmez Biliyorum yalnızlık yüzünden değil mi? Bob için yeni bir haber yok mu onu söyleyeyim bana Yalnızlık yüzünden değil mi? Gözlerimin işine bakıp durmayın öyle Beklediğiniz cevabı alamayacaksınız benden nafile Kuruntularınızı giderirseniz diye de sizinle dertlerimi paylaşacağımı sanıyorsanız boşuna bekliyorsunuz Kuruntularımı mı? Şaşıyorum bir köpekle bile baş edemedim Bu sizin düşünceniz O hayvancağız bana ne kadar düşkündü bilir misiniz? Halbuki sizin yanınızdan kaçıp gitti Size bir köpek bile katlanamıyor Köpeğe benim ihtiyacım yok ki Benim işim insanlarla Şöyle etrafınıza bir göz atın bakalım Görüyorsunuz ne? çiçekler Mezeler içkiler var Ben misafir bekliyorum Bana Lehmanlar gelecek onlar benim dostumdur İstersen her gece Evim ahbaplarla dolup taşar Köpeklere ancak sizin ihtiyacınız vardır yani. <gülüyor> lehmanlar bu eve ancak yemek ve içkilerin Hatırı için gelirler yoksa sizin güzel gözleriniz için değil Öyle olduğunu çok iyi bilirsiniz Brek. Size kimsecikler sokulmaz. Hatta bir köpek bile. Öyle olmasaydı Bob şimdi yakıdasız çoktan dönerdi. Dönebeseydi elbet gelirdi. O benden kaçmadı. Hayır. Onu ben defettim buradan. Nereye? Köpek budu ası sende. İnsan bir köpeği istemesen nereye defeder? Söyleyin Bob, ne yaptınız? Öldüttüm. Nanköri'ye e o kadar da bakmıştım. Hiçbir eksiği yoktu kulübesi yiyeceği her şeyi tamamdı. Akşam. İşimden döndüğüm zaman Bob sanki... ...ne diye hala dışarlarda kalıyordu Bay Yansen. Seni gidi al çok sen. Yansen. Gidi kopuk serseri. Yansen dinle beni. İnsanlar bana her şeyi çok görüyorlar. İnanınız Hı. bana... ...baba da kötülük yapmış değil. Size de emin yalan söyledim. bu ...öldürmedim. Onu öldürtmek zorunda kaldım. Çünkü top alıyor, acı çekiyordu. Yansen... ...onu döverken herhalde... Hı. Anlaştıktan belki mi yine vurmuş olacağım? Ne hayvan sakat edinceye kadar dövdün ha? Tek kerecik dayak atacak oldum. O gün iş yerimde bana bundan sonra ancak yardımcı olarak çalışabilirsiniz demişlerdi. Yürüyüm, bu burkulara kalktım eve geldim. Hop, o sırada komşumuz bahçıvanın yanındaydı. Çağdırdım halde yanıma gelmedi. E, işte o zaman ...çitten bir cıtas söktüm... Anlıyorsunuz değil mi? Rica edip söyledim. Bana karşı bu yapılır mı diyeceğim? Ha? Şimdi bir an için köpeği düşünmeyiniz, karşınızdaki insanın durumunu düşünün. Artık sizinle selamı sabah kesiyor. Yok, hayır, kal. Rica ederim, kalmas. Hakkınız var. Kimseler benim kapımı açmıyor. Hiç kimsenin bana ihtiyacını yok. Dolsun isterseniz, benim her gün işe falan gittiğim de yok. Sözde işe gidiyormuşum gibi ...sabahları evden çıkıp şehre inmiyorum, şurada burada dolaşıyorum. Gerisi güzel bir yerlere gidiyorum. Önünden ahalinin geçip gittiği seyrediyorum. insan seyli. Boyunu önümden akıp gidiyor Gönse. Yani i̇şte benim de tıpkı sizin gibi... ...hiç kimsem yok. Niyetinize geldiniz. Ben sizin için gelmedim. <gülüyor> Gitmeyin. Kalınız. Size babam <gülüyor> mezarını gösteririm. Ya köpek mezarlığında onun süslü bir mezarı var. <gülüyor> Birlikte de gömülü olduğu yeri görürüm. Hayır burada kalmak istemiyorum. Kalın Ne olur. İstediğiniz gibi yiyip için tek benimle bir kelimecik olsun konuşun yalvarırım. Bırakın beni diyorum size. Yansın. Öyle korkuyorum ki. Fakat benim gibi sizin de korkmanız lazım. Gazetede okumadınız mı? Durun bakın gazeteden kestiğim yazıları göstereyim size. Güzüm yok görmek istemiyorum. Fakat bu bizlerle ilgili bir yazı. Evet bakın. Vallahi. Şimdi sizinle de ilgili. Yansın. Adamın bir köşkünde Şömen'in karşısındaki koltukta otururken birden ölü vermişti. Tek başına yaşadığı için kimse bunun farkında olmamış hiç kimse. Ancak aradan uzun zaman geçtikten sonra bir gün Bir de bakmışlar ki ocağın karşısında Koltuğun üstünde he? Bir iskelet Evet sadece bir iskelet Bir iskelet oturup duruyor yansın <gülüyor> Demek ölümden bu kadar korkuyorsunuz he? Halbuki ölüm bir kurtuluştur Black. O zaman hem başkaları bizden kurtulur Hem de biz kendi kendimizden kurtulmuş oluruz Neden insanlardan yakınıyorsunuz Eğer biz kendi kendimizden nefret ediyorsak Onlar bizi nasıl sevsinler Şimdi bırakın gideyim artık Sizi görmeye tahammül edemiyorum Nefret ediyorum sizden Teşekkür ederim Yeter artık be Yeter Komiser bu ayarı veriniz lütfen Bay komiser siz misiniz? Telefonda break konuşuyorum Size sadece şunu söylemek istiyorum Kardeşim Victor'un bana sıkılan kurşunlarla hiçbir ilgisi yoktur Onun bir katil kiralamış olduğunun da aslı yok Şu halde ortada bir katil de yok Belki birçok katiller var Artık bilmiyorum Allo, allo, bay Break, Alo Break. Ya bakın, bakın bu kurşunların kalibresi de tıpatıp ötekilerin aynı, komiserim. Şarjörün içinde de üç kurşun eksik. Anlaşılan bunların ikisi dün gece atılmış Biri de şimdi atılan üçüncü kurşun Yani hesap tas tavan. Demek ki dün gece kurşun kovanlarını yerden toplayıp Komşunun arsasında kendi eliyle atmış <gülüyor> Bizi güzel faka bastırdı doğrusu Gece benimle konuşurken bir ara yerinden kalktı Pencerenin önüne kadar yürüdü Ve perdeleri birden yana çekerek dışarısını seyre daldı Hiç çekinmeden ışıkta duruyordu Halbuki biraz evvel üzerine atış edilen bir insanın böyle davranması normal değildi Çünkü iliklerine işleyen ölüm korkusu içinde Tam tersine gizlenecek ilik aramalıydı ben bu noktayı not etmiştim Sonra da kendisine belki bir yanlışlığın kurbanı oldunuz dediğim zaman Olamaz diye bu ihtimali şiddetle reddetmişti e Böyle bir sonuca varıldığı için kendinizi kabahatli buluyor musunuz? En azından bir kişinin bu meselede kabahatli olması lazım tabi Ne demek istiyorsunuz bununla? Hani, herhalde sizin kabahatli olmanız için hiçbir sebep yok Çok acemice davrandım Karamsarlık ve umutsuzluk içinde bunalmış bir insanın Böyle çapraşık yollardan yürüyebileceğini pek hala tahmin etmeliyim. Eğer daha evvel davransaydınız sonuç değiştirmiydi sanki Zannederim ya ama biz ruh doktoru değiliz ki cinayet masası memurlarıyız o kadar. Her şey bir yana insanları anlamanın mesleği yoktur dostum. Radyo tiyatrosu sona erdi. Üçüncü kurşun Yazan Johannes Henry Çeviren Fethi Dost Doğru Oynayanlar Albert Breck, Ulli Uras Komiser Boyer, Zihni Küçümen Harry, Zeki Alasya Bayan Lens ve Diana, Filiz Toprak Edward Schmidt ve Bay Lehman Ahmet Gülhan Bayan Lehman, Suzan Ustan. Vayler ve Grabowski, Selami Üney. Donat, Ercan Yazgan. Yansen, Ali Yalaz. Viktor, Metin Akpınar. <Gülüyor>